Hocam Cuma günleri, herhalde geçen hafta dinlenmedi belki, hutbede Türkçe dışında okunan hiçbir şeyi anlamıyoruz, okunan duaya da her imam her nefes aldığında da cemaat amin diyor. Anlamadığımız bir şeye amin demek doğru mu? Valla size ben anlatmıştım rahmetli Timurtaş Uçar'ın başından geçenleri. <gülüyor> diyor ki, bir bir grupla hacca gittik diyor, Suud sınırına geldik, gümrük görevlisi geldi, şey, eşyalarınızdan arasında şu var mı? Amin. Ha, bir birden amin sesi geliyor ama bizim cemaatten olduğunu anlamadım diyor. Şu var mı, bu var mı? Bak, ulan Bu amin diyen kim diyor? Kim dua ediyor? Bir de baktım ki bizim benimle beraber olanlar, adamın her sorusuna bunlar amin diyorlar. <gülüyor> Arapça, <gülüyor> Arapça konuşuyor ya şu var mı amin, bu var mı amin. E, dolayısıyla şimdi eee bu insanlarda bu bir refleks haline geliyor İmam ha, bir, bir kısa cümleler söyler de susarsa arkasından amin gelecekti ama şimdi tabi esas olan namazın şey Benin iki bölümünde de Türkçe konuşmaktır Çünkü Rasulullah iki bölümde de geçen hafta Harunuca şey yapmıştı değil mi iki bölümde de insanlara nasihatte bulunuyor ve o aradaki ee, şeyler Arapça cümleler de okunmalı niye okunmalı artık dünya küçüldü yani şeyde sizin e, cemaatin içerisinde Araplar da olur ya da Arap olmasa da yabancı insanlar olur onun hiç olmasa belki Arapçasını anlayabilirler onlara da hitap etmiş olur.